Taş merdivenlerle çıkılan üç kemerli bir kapıydı bu. Eşikte bir deri bir kemik ellerini bize doğru uzatan, yarı çıplak, hintli bir direnci vardı. Mabedin iç avlusunu ilk defa görüyordum. Cadde seviyesinden aşağıdaydı, eşikten daha da aşağı. Bu haliyle insanın gözüne muazzam bir leğen gibi görünüyordu. Her yanında yarım kubbeli kemerli, çok sütunlu muazzam dikdörtgen bir avlu, avlunun ortasında Aşağı yukarı 40 ayak yüksekliğinde, üzeri siyah kumaşla örtülü, kübik bir yapı vardı. Kabe'ydi burası. Siyah örtünün üst kısmında, geniş bir şerit üzerine altın işlemelerle Kur'an'dan ayetler yazılmıştı. Kabe, burasıydı işte. Yüzyıllar boyunca, milyonlarca insanın özlemlerinin yurdu, özlemlerinin hedefi olan Kabe. Bu hedefe ulaşmak için her çağda nice nice insanlar, ağır sıkıntılara katlanmış, Nicesi bu yolda canından olmuş ve birçoğu da ancak büyük yoksunluklara göğüs gererek menziline ulaşmıştı. Hepsi için arzu ve ihtiyaçların menzili, özlemlerin bedeli bu küçük dört köşe yapıydı işte. Orada, mescidin geniş avlusunda yükselen, siyah kadife ile örtülü, isminin ifade ettiği gibi mükemmel bir küp, bir sükun adası dünyanın bütün öteki mimari yapılarından daha sükunet dolu. Öyle anlaşılıyordu ki, Kabe'yi ilk defa inşa eden kişi, çünkü Hz. İbrahim zamanından bu yana aynı mimari tekrarlanarak birçok defa yeniden inşa edilmişti, insanın Allah önündeki tevazu ve acziyetini remz etmek istemişti. Bu mimar biliyordu ki, ne kadar büyük olursa olsun, hiçbir mimari incelik, hiçbir ritim güzelliği, hiçbir çizgi mükemmelliği, Allah fikrini ifade edemez. Bunun içindir ki, o tasarlanabilecek en basit üç boyutlu formla yetinmiş ve bir taş küp yapmıştı. Çeşitli İslam ülkelerinde, büyük sanatkar ellerde yoğrulmuş, deha çapta sanat eserleri, camiler gördüm. Kuzey Afrika'da namaz yahları pırıl pırıl mermerden, beyaz kaymak taşından döşenmiş camiler gördüm. Kudüs'te taş kubbeyi, Zarif altyapı üstünde yükselen o heybetli, o mükemmel kubbeyi gördüm. Zarafetle cesamet arasındaki tezatsız birliği. Ve İstanbul'un muhteşem camilerini, Süleymaniye'yi, Yeni Valide Camiini, Beyazıt Camiini, Bursa camilerini gördüm. İran'ın Safevi Camiilerini, taşın rengarenk çinilerin, mozayiğin, gümüş kakmalı kapılar üzerindeki muazzam sarkıt alınlıkların... Kaymak taşından örülmüş, firuze mavisi şerefeleriyle, ince minarelerin, fıskiyeleriyle, asırlık çınar ağaçlarıyla, mermer döşeli avluların muhteşem armonisini gördüm. Ve yıkıntıları bile harikulade olan, Semerkant'taki Timurlenk Camii'nin hebetli kalıntılarında. Fakat bütün bunların hiçbirinde, mimarın tevhid esprisine Kabe'nin mimarı kadar yaklaştığını hissetmedim. Her türlü çizgi ve form külfetinden tam bir feragat gösteren bu son derece basit kübde şu düşünce kendine açığa vuruyordu. İnsan kendi elleriyle ne kadar büyük bir güzellik ortaya koyarsa koysun, bunun Allah'a layık olduğunu düşünmek bir kuruntudan ileri geçmez. Mısır piramitlerinin matematik basitliğinde de aynı anlayış rol oynamış olabilir. Ama onlar da beşeri kuruntu en azından yükselttiği yapının Devasa boyutlarında kendini göstermektedir. Oysa burada, Kabe'nin mimarisinde, Büyüklük bile, insanın acziyet ve teslimiyetini dile getirmekte, Ve bu küçük yapı, Ağırbaşlı tevazuyla, Tevhidi zevkin, Eşsiz örneğini ortaya koymaktadır. Kabe'nin bir tek girişi vardır. Kuzeydoğu yanında, Zeminden takriben, Yedi ayak yukarıda, Gümüş mahfazalı bir kapı. Bu kapıya ancak, Senenin birkaç gününde, önüne konan seyyar ağaç bir merdiven yardımıyla çıkılabiliyor. Genellikle kapalı tutulan Kabe'nin iç kısmı, ancak sonraki ziyaretlerimde görebildim, son derece saredir. Üzerinde birkaç halı bulunan mermer bir taban, ağır ağaç kirişlerle örtülmüş bir tavan ve tavana asılı gümüş ve bronz lambalar. Gerçekte bu iç kısmın tek başına özel bir önemi yoktur. Çünkü Kabe derken kastedilen mabet, Dünyanın bütün Müslümanları için kıble olan o kübik yapının tamamıdır. Dünyanın her yerinde milyonlarca Müslüman, günde beş vakit yüzlerini bu tevhid abidesine doğru çevirmektedir. Yapının doğu köşesinde yerleştirilmiş, kalın, gümüş bir çerçeveyle çevrili çıplak, siyah bir taş vardır. Yüzyıllar boyunca hacılar tarafından öpüle öpüle oyuklaşan bu taş, gayrimüslimler arasında bazı yanlış kanaatlere yol açmıştır. Onlara göre bu taş, Hz. Muhammed'in müşriklere verdiği bir taviz nişanesi, bir fetiştir. Oysa bundan daha gerçeğe aykırı bir şey olamaz. Çünkü Kâbe nasıl bizzat tapınılan bir nesne değil de, Allah'a yönelen bütün yönlerin kavşağında yükselen bir hürmet nişanesi ise, Haceri i Esved de tevhid fikrinin atası, Hz. İbrahim'in yükselttiği orijinal mabetten geriye kalan bir hatıra, ve onun hatırasına duyulan hürmetin bir nişanesidir sadece. Hz. Muhammed, veda hacında mübarek dudaklarını taşa dokundurduğu için, o günden bu yana bütün hacılar, aynı şeyi yapmaktadırlar. Gelecek mümin kuşakların, onun koyduğu örneği izleyeceğini bilen, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu taşı öptüğü zamanda, onun zamanı ve ölümü aşarak, bütün ümmeti için bir kucaklaşma sembolü olarak, bu taşın üzerinde bıraktığı dudak izlerini, tüm gelecek mümin kuşakların dudaklarıyla arayacaklarını biliyordu. Ve hacılar, bu taşı öptükleri zaman, peygamberlerini, burada hazır bulunan Müslümanları ve gelecek Müslüman kuşakları kucakladıklarını hissetmektedirler. Hiçbir Müslüman, Kabe'nin, Hz. Muhammed'den çok önce var olduğunu inkar etmez. Aslında, Kabe'nin önemi de daha çok buradan gelmektedir. Çünkü, Hz Muhammed yeni bir dinin kurucusu değildir. Hiçbir zaman böyle bir şeyleri sürmemiştir. Tersine Kur'an'a göre Tevhid dini, İslam, insan türünün ilk şuur uyanışından beri insanın tabii, fıtri eğilimini ifade etmektedir. Bunun içindir ki Hz İbrahim, Hz İsa, Hz Musa ve öteki Peygamberlerin hepsi aynı mesajı Tevhid ve teslimiyet dinini öğretmişlerdi. Kur'an da, bu çizgideki ilahi vahyin son halkasıdır. Müslümanlar, Hz. Muhammed çıkıp da, Hz. Musa'nın Sina'da altın buzayı parçalaması gibi, hepsini yerle bir etmeden önce, Kabe'nin put ve fetişlerle dolu olduğunu bilmektedirler. Putlarla doldurulmadan çok önce bu mabette, mabudu hakiki olan Allah'a ibadet ediliyordu. Hz. Muhammed putları kırmakla, Hz. İbrahim'in mabedini, asli gayesine döndürmekten başka bir şey yapmamıştı. Hz. İbrahim'in mabedi önünde duruyor ve bu harikaya, düşüncesinin sınırlandırıcı yollarına şimdilik başvurmadan, çünkü tefekkür ve teemmül, çok daha sonraları kendini gösterecekti bende. de, bakıyordum. Varlığımın gizli ve hayatı olumlayan köklerinden, yavaş yavaş bir sevinç, bir coşku enzimi, sessiz bir ezgi yükseliyordu. Pürüzsüz mermer, gün ışığının raks ettiği parlak yollar, Kabe'nin çevresini geniş çemberler halinde kaplayan sıcak taşlar ve bu saydam taşların, ışıl ışıl mermerlerin üzerinde, siyah örtülerle örtülü Allah evinin çevresinde dönüp duran hacılar kalabalığı. Kimileri ağlıyordu ve kimileri de yakarıyordu. Söyleyecek söz, akıtılacak gözyaşı bulamayanlarsa, başlarını göğüslerine yıkıp yürüyor, yürüyorlardı. Kabe'nin çevresinde yedi kere dönmektir tavaf. Tavaf, İslam'ın bu ana mabedi çevresinde Allah'a gösterilen saygı ve tazimin ifadesidir. Aynı zamanda, içinde İslami bir hayatın temel boyutlarının en yoğun bir biçimde hissedilip hatırlandığı bir ibadettir de. Kabe, tevhid düşüncesine dayandırılmış aktif bir hayatın sembolü durumundadır. Sadece düşünce ve duygularla örülen dahili hayatın odağında değil, ''Yapıp ettiklerimizden uygulamaya dönük çabalarımızdan oluşan görünür hayatın, harici hayatın odağında da Allah'ın bulunduğunu anlatan tevhidi bir sembol.'' Yavaş yavaş ben de ilerledim ve Kabe'nin çevresindeki o dairevi akıntıya katıldım. Zaman zaman yanımda ilerleyen yüzlere ilişiyordu gözüm. Ansızın görünen ve hemen gözden kaybolan soylu figürler. Güçlü, siyah bileğine ağaç işi bir tesbih geçirmiş... ''Dev bir habeşli gördüm. Ellerini patiska eteğinin yanlarında sallayarak sendeliye sendeliye yanımda yürüyen yaşlı bir malayla gördüm. Sonra Gürkaşların kaşların altında gri bir çift göz. Kime aitti bunlar? Ve kalabalıkta hemen kayboldu bu gözler. Hacer-i Esved'in çevresinde kabaran dalgaların içinde bir Hintli kadın. Hasta olduğu belliydi. Uzun zarif yüzü apaçık bir özlemle aydınlanıyor.'' Ve kristal duruluğunda bir gözenin dibindeki gizemli dünyayı anımsatıyordu. Ayaları yukarı dönük solgun ellerini Kabe'ye doğru uzatıyor ve parmakları sessiz bir duanın ritmiyle titriyordu. Yürüyor, yürüyordum. İçimde gündelik hayata ilişkin küçük, sıradan, katı ve acı veren ne varsa çözülüp akıyordu. Hafiflemiş, büyük akıntının bir parçası olmuştum artık. Akan bir benlik, büyük akıntının duyarlı bir zerresi. Yaptığımız işin anlamı bu muydu acaba? İnsanın aka aka çoğalan, aka aka durulan bir ırmağın bir damlası olduğunu fark etmesi. Ve belki de bütün şaşkınlıkların, bütün arayışların sonuydu bu. Dakikalar geçiyor ama zaman yerinde sayıyordu burada. Bu bütün yönlerin birbirine kavuştuğu noktada. Dokuz gün sonra Elsa öldü. Öyle umulmadık bir anda. Bir hafta bile sürmeyen ve önceleri hava değişimine, beslenme farklılığına yorulan, ama ilerleyince el oğuşturup Allah'ın takdirine bırakılan, müphem tropikal bir hastalık alıp götürdü onu. Acıya, yese gömülmüştüm. Mekke'nin kumlu mezarlığında gömüldü. Mezarının başına kitabesiz bir mezar taşı dikildi. Bu taşın üstüne herhangi bir şey yazmak içimden gelmemişti. Çünkü bir şey yazmayı düşünmek, geleceği düşünmek demekti. Bense o günlerde geleceği düşünecek halde değildim. Gelecek yok gibiydi önümde. Elsa'nın küçük oğlu Ahmet bir yıl kadar benim yanımda kaldı. Arabistan'ın içlerine yaptığım ilk geziye katıldı. On yaşında cesur bir yoldaştı. Fakat bir süre sonra ona veda etmek zorunda kaldım. Çünkü annesinin ailesi sonunda beni onun Avrupa'da okuması gerektiği konusunda ikna etmeyi başarmıştı. Böylece Esa'dan geriye onun hatırasından, Mekke'deki o kitabesiz mezar taşından ve kendimi Arabistan'ın zaman dışı kucaklayışına teslim edinceye kadar üzerimden uzun bir süre eksik olmayan o elem ve yalnızlık karanlığından başka bir şey.